Ağuzzu biledihi min Şeytanı Raja'im. ve nesainuhu <Sessizlik> ve nesafiru <Sessizlik> ve nesuzzu biledihi min şurur anfusina bimsiyat amalina. Men yehtihi Allahu fala mudillale ve men yudlil fala hadiyle. Ve eşhedu anna ilahillallah wahtehu la shirikale ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu. Emabat. Fina istiqal hadis kitabullah ve khair alhadi hadi Muhammedin sallahu lihi sallam. Ve evet. şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsir dersimizde Şura, Şura Suresinin 23. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarına böyle müjde vermektedir. De ki ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret karşılık istemem. Kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği artırırız. Gerçekten Allah gafurdur, şekurdur. Tavus yemani Raymullah şöyle anlatıyor. İbn Abbas radiyallahu bu ayette geçen akrabalıkta sevgi kimlerin kastedildiği soruldu. Said bin Cübeyr Raymullah dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ehli yakınları. Bunun üzerine İbn Abbas radiyallahu dedi ki, Acele ettin. Zira Kureyş'in hiçbir boyu yoktur ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle bir şekilde akrabalığı olmaz. Burada akrabalıkta sevgiyle kast edilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarındaki akrabalık bağlarının gözetilmesidir. Buna Bukhari rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radiyalanmadan gelen diğer rivayette şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'te neredeyse bütün boyların kendisinde birleştiği bir boydan geliyordu. Bundan dolayı Kureyş'in her bir boyu bir yerde onunla akraba çıkıyordu. Kendisini yalanlayıp ona tabi olmayı reddettikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Ey topluluk! Şayet bana tabi olmayı kabul etmiyorsanız aramızdaki akrabalık bağını gözetin. Zira diğer Araplar içinde bu akrabalıktan dolayı beni korumak ve bana yardım etmek en fazla size düşer. Bunu Taberi tefsirinde Taberani, Mucemül Kebir'de İbn-i Sattavakat'ta hakim, Delayl-i Nübüve'de beyhaki sayısına rivayet etmişlerdir. Hasan el-Basri Raymullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tebliğ ettiği için insanlardan herhangi bir karşılık beklemiyordu. Onlardan istediği tek şey itaat etmek üzere Allah'a yaklaşmaları ve gönderdiği kitabı sevmeleriydi. Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ehl-i Beytim hususunda size Allah'tan sakınmanızı hatırlatırım. Bunu üç defa söyledi. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan gelen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Nefsim elinde olana yemin olsun ki biz ehlibeyte beyte kişi Allah Teala cehenneme sokar. Bunu i̇bn İbn İbdan Hakim ve Bezar Hasen-i rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Es-Süddi Rahimullah Vemen yehtarif haseneten kavli kim bir iyilik işlerse demektir demiştir. Katader Rahimullah da gafur günahları bağışlaması şekur kelimesi ise iyilikleri katlaması demektir. 24 Yoksa onlar Allah'a karşı yalan iftira etti mi diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak gerçekleştirir. Çünkü o sinelerin özünde olanı çok iyi bilendir. Kataderaymullah burada kalbin mühürlenmesiyle kastedilen Allah dilerse sana Kur'an'ı unutturur demektir demiştir. 25. Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O'dur. Enes radıyallahu anh, Allah Resulü ve vesselam şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Allah'ın kullarından birinin tevbesine sevinmesi, birinizin ıssız bir arazide kaybetti devesini bulmasına sevinmesinden daha şiddetlidir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın yine Buhari ve Müslim'de gelen hadisinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Allah Teala mümin kulunun tevbe etmesine o kadar sevinir ki bir adam düşünün üzerinde yiyeceği ve içeceği de bulunan devesiyle birlikte ıssız bir çölde bir yerde konaklayıp uyur ancak uyandığında devesinin gitmiş olduğunu görür susuzluktan ve sıcaktan halsiz düşünceye kadar onu arar ama bulamaz bunun üzerine o uyuduğum yere geri döneyim de ölene kadar uyuyup kalayım der o yere gider ve ölüm uykusuna yatar ancak uyandığında yanı başında üzerinde yiyeceği ve içeceği ile birlikte devesini görür. İşte Allah Teala da mümin kulunun terbiye etmesine, bu adamın devesini ve azığını bulmasına, sevinmesinden daha fazla sevinir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden öncekiler içinde bir adam vardı ki 99 insan öldürmüştü. Bu sebeple dünya insanlarının en aliminin kim olduğunu sordu. Ona bir rahip... Yani İsrailoğullarından abid bir kimseyi gösterdiler. O da rahibe gelerek kendisinden 99 kişi öldürdüğünü söyledi. tebesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Rahip hayır cevabını verdi. Adam da onu öldürdü ve bununla yüzü tamamladı. Sonra yeriz halkının en alimini sordu. Ona bu sefer alim bir zat gösterdiler. Adam ona da giderek kendisinin 100 kişi öldürdüğünü, tebesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. O, evet seninle Teb arasında ''Kim girebilir?'' ''Filan yere git, orada Allah'a ibadet eden insanlar vardır. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme, çünkü orası kötü bir yerdir.'' dedi. Adam gitti, yolun yarısına varınca eceli geldi. Bu sefer onun hakkında rahmet melekleri, azap melekleri münakaşa ettiler. Rahmet melekleri, bu adam tevbe ederek kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise, o hiçbir hayır işlemedi dediler. Bunun üzerine yanlarına insan suretine bir melek geldi onu aralarında hakem yaptılar. O da iki yerin arasını ölçün. Hangi yere daha yakınsa bu adam orada oralıdır dedi. O yeri ölçüler ve adamın gitmek istediği yere daha yakın buldular. Bunun üzerine ruhunu rahmet melekleri aldı. Buna bu karbe Müslüm rivayet etmişlerdir. Evet. Burada ilk önce rahip yani ibadet ehli kendisine ibadete vermiş ama ilim sahibi olmayan birisine gittiğini görürüz. İnsanlarda genel olarak böyle bir e, zaf vardır. Yani bir insan ibadet ehli ise ehliyse ehli ise e, dini meselelerini hemen ona sorup sanki o her şeyi bilirmiş gibi dinle ilgili bir ilim sahibiymiş gibi e, böyle sorma eğilimindedirler. Bu duygusal bir yaklaşım. Bu yüzden e, bu adam yeryüzünün en âlimi kimdir diye sorduğunda ona bir rahibi gösteriyorlar. Yani kendisine ibadete vermiş birisini gösteriyorlar. Bir kimsenin ibadet ehli olması, zahid olması, ilim sahibi olması manasına gelmez. E, bu adam da gidip ona sorduğunda hayır cevabını alınca onu da öldürüyor. Sonra e, yine e, en âlim kimse onu araştırıyor. Bu sefer alim birisini gösterdiklerinde o doğru cevabı veriyor. ve Bu verdiği cevapta da e, velâ ve berâya bir delil vardır. Çünkü e, memleketine dönme diyor. Çünkü orada, yani sen bu kadar adam öldürmüşsün ve bunu yapabilmişsin. Buna devam edebilmişsin bu kötüle. Demek ki e, senin yaşadığın belde, o belden halkı, sen bu kötülük işlemene müsait bir toplum. Seni bundan alıkoyacak bir durumları yok. O halde falanca yerde salih kimseler var, ibadet eden kimseler var. Onların arasına karış diyor. E, netice işte hadiste bel belirtildiği gibi bu adam onların arasına katılmaya, hicret etmeye yani bir nevi e, salihlerin yurduna hicret etmeye niyet etmiş ve bu yola çıkmış. Bu azmi göstermiş fakat ecel, yani kevni takdir daha önce yetişmiş ve oraya varamadan bu adam yolda ölüyor. İşte neticesinde e, aradaki mesafe ölçülüyor ve bundan dolayı rahmet melekleri bu adamı alıyor. Evet, bu adam aynı Hicret etmiş gibi ecrini alıyor yani. Çünkü o niyetle o yola çıkmıştı. 26. O iman edip salih amel işleyenlere icabet eder ve onlara lütfundan daha fazlasını da verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. Seleme bin Sebra, Raymullah dedi ki, Muaz bin Cebel bizlere bir hutbe verdi ve şöyle dedi. Sizler müminlersiniz ve cennet halkısınız. Vallahi Bizans ve Perslerden elde ettiğiniz esirlerin bile sizden dolayı cennete gireceğini umuyorum. Zira onlardan biri hayırlı bir şey yaptığı zaman sizler iyi ettin, Allah seni mübarek kılsın, iyi yaptın, Allah sana rahmet etsin diyorsunuz. Allah Teala da o iman edip salih amel işleyenlere icabet eder ve onlara lütfundan daha fazlasını verir buyurmuştur. Yani bu ayeti delil getirmiştir. Bunu taberi tefsirinde ve hakim Müstedrek'te, Hasen-i İslam'da rivayet etmişlerdir. Yani e, size hizmet eden o gayrimüslim köleler e, hizmet ettiği için siz onlara dua ediyorsunuz ya Allah işte o salih kimselerin bu dualarına icabet eder. İman ve e, salah el kimselerin dualarına icabet eder. Yani onların da cennete girmelerine vesile olan imanı onlara nasip eder manasında söylüyor bunu Muaz Bin Cebel Evet. Tabii ki burada iman e, sahih bir iman olmalı. Amel salih bir amel olmalı. Yani iman e, bu surenin sonlarında gelecek. Sen iman nedir, kitap nedir bilmezsin ayetinin e, izahında açıklayacağız inşallah onu. İman insanların tanımladığı iman değil. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne bildirdiği iman. Yani o iman kalb ile, dil ile ve azalarla tasdeki içeren bir iman. Ve salih amel yani şirkten ve bidatten uzak olan tevhid üzere Allah'a halis kılınan ve sünnete uygun olan amel işleyenler işte bunlar e, duası müstecab olan kimselerdir. 27. Eğer Allah kulları için rızkı geniş tutup yaysaydı gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak o dilediği miktar ile indirir. Şüphesiz o kullarına karşı habirdir, basirdir. Yani onların her halinden haberdardır, <gülüyor> her halini görmektedir. Albin Ebi Talip artık Kufe'de bolluk içinde bulunmayan kimse kalmadı. Çünkü onların konumları daha aşağıda olanları Fırat Nehri'nin suyundan içiyor. Gölgede oturuyor ve buğdaydan yiyor. Bu ayet ise ancak asab ı Sufe hakkında nazil olmuştur. Bunun sebebi ise onların sadece keşke bizim de olsaydı deyip dünyalık temenni etmeleridir. Demek ki o ashab-ı yani sahabelerin fakir olanları hicret etmişler Medine'de. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda kalıyorlar. Yani bir iş güç sahibi olunca kadar, imkan sahibi olunca kadar orada kalıyorlar. Yani onlara işte tasadduk edilen şeylerle geçimlerini sağlıyorlardı. Demek ki onlar keşke bizim de şöyle şöyle olsaydı diyerek dünyalık de bulunmuşlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indirmiş. Eğer Allah kullar için rızkı Geniş tutup yaysaydı o zaman azgınlık ederlerdi. Ebu Derdar radıyallahu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Güneşin doğduğu her gün yanında görevli iki melek, insanlar ve cinler dışında Allah'ın yarattığı tüm mahlukatın duyacağı bir şekilde, ey insanlar, Rabbinize yönelin, az ve yeterli olan, çok olup oyalayandan, alıkoyandan daha hayırlıdır diye seslenir. Yine her gün güneş batarken yanında görevli iki melek, İnsan ve cinler dışında Allah'ın yarattığı tüm mahlukatın duyacağı bir şekilde Allah'ın infak edene infak ettiğini telafi et, vermeyip elinde tutanın da malını telef et diye seslenir. Bunu Ahmet, Tealisi, İbn-i Hakim, Ebu Naim, Hilye'de sayısınavda rivayet etmiştir. Elbani Es-Sai'ye de etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, gelen rivayette Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizin için en çok korktuğum şey allah Teala'nın dünya nimetleriyle güzelliklerini önünüze sermesidir. Adamın birisi dedi ki Elan Resulü hayır şer getirir mi ki? Yani hayır ile kast edilen maldır. mütekim Adiyat suresinde de e, bu manada geçer. Burada hayır ile kast edilen maldır. Yani dünya malı hakkında hayır kelimesi kullanılıyor. Yani hayır şer getirir mi ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin nazil olduğunu gördük. Oradakiler soruyu soran adama ne oldu ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken o seninle konuşmuyor derken vahyin inişi tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alnındaki terisilerken o soruyu soran kişi nerede diye sordu. Biz tavrından bu soruyu soran adamdan memnun olduğunu anladık. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbette hayır şer getirmez. Yani mal şer getirmez. Ancak dere kenarında biten otlar onu yiyen hayvanı ya öldürür ya ölecek duruma getirir. Bundan da sadece en güzel otları seçip yiyen hayvanlar kurtulur. Zira onlar işkembesi dolana kadar otlanır. Sonra güneşin karşısında durup işkembesini dışkı ile boşaltır ve geviş getirmeye başlar. Mal da güzel ve çekicidir. Şayet elindeki mal ile akrabalarını gözetip Allah yolunda harcıyorsa... Müslüman için en güzel mal sahibi olma budur. Malını haram yoldan kazanan kişi, yiyip de doymayan kişi gibidir. Bu mal da kıyamet günde aleyhinde şahitlik gelecektir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 28 Ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini serip yayan odur. Şüphesiz o velidir, hamittir. Mücahit Rahimullah burada bu ayette geçen kanatuu kelimesi ümitsizle düşmek demektir demiştir. Nitekim Zümer suresi 53. ayetinde de la taknatu min rahmetillah Yani Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Orada da bu e, kanatı e, fiili geçmektedir. Yani ümit kesmek, ümitsizliğe düşmek demektir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yardımı öyle bir şey ki imtihan, dünya imtihan yurdu. İnsan Allah Azze ve Celle'ye itaat yolunda sabredecek. E, bu sabrı bazen ümitsizliğe Kişiyi düşürecek şekle bile gelebilir. O haldeyken Allah'ın yardımı geliyor. Tıpkı işte İbrahim Aleyhisselam'ın işte e, Rabbinin emrine itaat için oğlunu yatırıp bıçağı onun boğazına dayamasına kadar e, yani artık herhalde kesecek. Bu normalde beklenen odur. Tam o sırada Allah Azze ve Celle e, kurbanlığı indiriyor. Bunun gibi. Yani e, İmtihan böyle bir şey. Yani ben işte Allah'a itaat ettim deyip hemen işte bu itaatin karşılığını dünyada beklemek bu iman ehline yakışacak bir tutum değil. Peygamberlerle gönderilen e, davetin içeriğiyle de örtüşmeyen bir durumdur. Yani insan bu konuda evet denenecek. Allah Azze ve Celle kaç ayette buna işaret ediyor. Sizden öncekilerin iman demekle başıboş bırakılmadığı gibi siz de başıboş bırakılmayacaksınız bir takım imtihanlardan geçeceksiniz diye hem Bakara suresinde hem Ankebut suresinde uyarmıştır. 29 Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan yayması onun ayetlerindendir ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya kadirdir. Mücaziraymullah ve ma besse fihima min daabbe kavli gökler ile yer arasında yayılan canlılardan kastedilen insanlar ve meleklerdir demiştir. Yani bazıları dabbe kelimesini illaki yer yüzü üzerinde debelenen e, canlı manasında olduğunu söyler. Demek ki illaki böyle değil. Melekler de e, bu kavrama girebiliyor. Çünkü eee semawati vel art sonra vema besse fihima ikisinde yayılan dabbeler. Yani bu canlılar demektir. Rabb'e illaki yeryüzü üzerinde debelenen demek değil demek. 30. Size isabet eden her musibet ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Çoğunu da affeder. Ali Radiyalan'ta Nebi Sallallahu Aleyhi sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir had cezasına çarptırılırsa onun cezası dünyada verilmiş olur. Yani bu had cezasını gerektiren suçlardan birini işler de ona had cezası uygulanırsa, dünyadayken onun karşılığını çekmiş, cezasını çekmiş olur. Allah kulunu bundan dolayı, ikinci sefer ahirette cezaya uğratmaktan adildir. Yani dünyada had cezasını çekmişse, misal hırsızlık yaptı, eli kesildi. Ahirette bundan dolayı ceza görmeyecek. demek. Kim had cezası gerektiren bir suç işler de, Allah onu örterse, onu affeder. Yani, Kişi hat cezasını gerektiren suçlardan birini işlemiş. Ama bundan kimse haberdar olmamış. İşte yönetici, kadıya aksetmemiş bu durum. Ona yani ceza verilmesini gerektiren bir durum olmamış. Yani Allah örtmüş dünyada. Onu affeder. Yani dünyada örttüğü gibi ahirette de affeder. Allah affettiği şeyden geri dönmekten kerimdir. Evet bunu Tirmizi i̇bn Mace Hakim ve Ahmet Av bin Hümeyt, Hakimüttürmiz, Nevedülüsülde ve Ebu Yâle, Hasen-i Sinat'la rivayet etmişlerdir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'a hastalanınca arkadaşlarından biri yanına girdi ve dedi ki, İçinde bulunduğun bu durumu görünce sana üzülüyoruz. İmran radıyallahu anh, dedi ki, Benim bu durumuma üzülmeyin, zira bu gördüğün işlediğim bir günahtan dolayıdır. Allah Teala'nın affettikleri ise daha fazladır. Sonra bu ayeti okudu, Şura 20, 30. ayetini okudu. Ee, Ebu Ureyya radıyallahu anh, gelen rivayette de Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslümana isabet eden hiçbir yorgunluk, hastalık, tasa, hüzün, sıkıntı ve gam yoktur ki hatta batan bir diken bile olsa Allah bunu onun günahlarına kefaret kılmasın. Bu da Bukhari ve Müslümin rivayetleridir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan hastalığında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittim şiddetli bir rahatsızlığı vardı. Dedim ki, şüphesiz sen şiddetli bir rahatsızlık çekiyorsun. Bundan dolayı sana iki ecir vardır, değil mi? Şöyle buyurdu, evet. Bir sıkıntı isabet eden hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah ondan tıpkı ağacın yapraklarını dökmesi gibi günahlarını dökmesin. Bu da bu ve Müslim tarafından evlat edilmiştir. Evet. İşte bu, size isabet eden her bir musibet, başınıza gelen her bir musibet, ancak kendi ellerinizin kazandığı Sebebiyledir. Yani insan e, mertebesine göre bazı hatalar, günahlar işlemesi sebebiyle dünyada bunun karşılığını çeker. İman ehli için geçerli bu. Kafirler ise böyle değildir. E, kafirler dünyada yaptıkları iyiliklerin, hasenat diyebileceğimiz iyi davranışların karşılığını dünyada görürler. Dünyada işte onlara sıhhat, nimet verilmesi şeklinde görürler. Hatta ölümleri bile onlara kolay kılınır. Ne için? Ahirette dünyada yaptıkları iyiliklerin bir karşılığı ahirete kalmasın diye. Mümin ise tam tersidir. Yani eğer onun yaptığı hataların karşılığı dünyada tamamlanmamışsa ölüm anında sıkıntılı bir ölüm çeker. Bu yüzden mümin alnı terleyerek ölür. Zorlu bir ölüm yaşar. E, bu herkes için mutlak değildir tabi. E, ahirette de e, ondan dolayı bir ceza kalmasın diye. Hat cezaları da böyledir, başına gelen musibetler de böyledir. İmam ve tevhid üzere yaşayan, sünnet üzere yaşayan müminlerin e, hali böyledir. E, fakat yeryüzünde fesat çıkması, Rum suresinde de belirtildi gibi, Fesat çıkması insanların kendi elleriyle işledikleri yüzündendir. Yani Allah Azze ve Celle nasıl bizleri temiz fıtrat üzere yaratıyor? Yani Herdoğan İslam fıtratı üzere doğar. Yani ne demek bunun manası? Dışarıdan bir müdahale olmadığı sürece veya insan fıtratına aykırı hareket etmediği sürece o İslam'a meillidir Hep İslam'ı kabullenecek, İslam'a tabi olacak, İslam'ın gerekleriyle hareket edecek bir fıtrat üzeredir. Ama bundan sapması ancak insanın kendi kendine müdahalesi veya dış ortamdan etkilenerek o fıtratın dışına çıkması sebebiyle olur. Bu yüzden insan mesela Yahudi olur, Hristiyan olur. Hani biz diyoruz ya Yahudi ve Hristiyanlar arasında cahil olamaz mı? Olabilir. Onlar da kafirdir. Onların aletleri mazeret değildir. Neden? Çünkü o demek ki fıtratına muhalif bir şey üzerinde. Mesela olabilir adam Fransa'da doğuyor. Fransa işte çoğunlukla Hristiyan veya Yahudi neyse bir ortamda doğmuş olabilir. Demek ki o fıtrat, o kişiyi İslam'ı araştırıp ona tabi olmaya sürekli yönlendiriyor işten işte. Halen o Hristiyan veya Yahudi olarak kalıyorsa, o fıtratıyla bir mücadele içerisindedir. Fıtratına e, harbi etmiştir. O yüzden halen Hristiyan olarak kalıyor. Bu yüzden biz İslam'a girmemiş olanların e, mazeretleri, tekfirin manileri konusunu gayrimüslimler hakkında kesinlikle kullanmayız. Onlar dünya bakımından biz kafirler olarak biliriz. İnsanların işledikleri sebebiyle karada ve denizde fesat çıkmıştır. Rum suresinde belirtilen. Bu da bunun gibi. İnsanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki, yani haşa Allah Azze ve Celle kullarına zulmediyor değildir. Ama kendi yaptıklarının bir neticesidir. Kendi ellerinin kazandığı dolayısıyladır. Buna rağmen Allah çoğunda affeder. Yani Allah insanların işlediği her günahtan dolayı müminlerden bahsediyoruz. Hemen dünyada cezalandıracak olsa e, yani beladan, musibetten, afiyette kalan kimse e, göremezdik belki. Ama çoğunu affediyor işte. Bazen e, tevbeyle de, salih amellerle de yani günahın hiç Dünyada e, cezasını görmeden Allah'ın affetmesi mümkündür. Evet. 31. Siz yeryüzünde aciz bırakabilecekler değilsiniz ve sizin alan dışında ne bir veliniz vardır, ne bir yardımcınız. 32. Denizlerde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. <gülüyor> Mücahit Rahimullah elcevaru fil bahri kavli kasiden gemilerdir kel alam kavli de dağlar gibi demektir 33 eğer dileyecek olsa rüzgarı durdurur böylece onun üstünde kala kalırlar yani gemiler şüphesiz ki bunlar da çok sabreden ve çok şükreden kimse için gerçekten ayetleri vardır ayet burada delil manasındadır yani iman etmeyi gerektiren deliller katade dedi ki denizdeki gemiler rüzgarla yol alır Rüzgar tutulduğu zamanda yerlerinde dururlar. İbn Abbas radıyallanma ravakit kelimesi durup kalmak demektir demiştir. 34. Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, birçoğunu da affeder. İbn Abbas radıyallanma yubihhunne kelimesi onları helak eder demektir. Hatada gemidekileri günahlar yüzünden helak eder diye açıklamıştır bu ayet. Yani dilese e, dilerse onları böyle helak eder. 35 Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki kendileri için sığınacakları bir yer yoktur. Bu ayette geçen mahis kavli sığınacak yer manasındadır demiştir Essüttî. 36 Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının geçimliğidir. Yani meta dünya hayatının metaıdır. Allah katında olan ise iman edip Rab'lerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 37. Onlar ki, yani o iman edenler ki, büyük günahlardan ve hayasızca davranışlardan uzak dururlar, öfkelendiklerinde de bağışlarlar. Ebu R.A. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cehennemi gerektiren yedi şeyden sakının buyurdu. Dediler ki, bunlar hangileridir Allah Resulü? Şöyle buyurdu, Allah'a ortak koşmak sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş gününde kaçmak, haberi olmayan evli mümine kadınlara iftira atmak. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Umeyr bin Katade el-Leysi radıyallahu anh'tan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda açığında şöyle buyurdu. Dikkat edin, Allah'ın dostları kendilerine farz kılmış olan beş vakit namazı kılan, üzerinde bir hak görerek Ramazan orucunu tutan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 ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Elbani İrval-ül Galil'de hasen olduğunu belirtmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Büyük günahlar Allah Teala'nın sonunu cehennem ateşi, azap veya lanet kıldığı her türlü günahtır. Yani hangi günah hakkında işte şu günah işleyene işte cehennem ateşi vardır veya şöyle azap vardır veya şöyle lanetlenmiştir diye geliyorsa onların hepsi büyük günahlardandır demiştir. i̇bn Mesud radıyallahu gelen rivayette büyük günahlar Nisa suresinin başından 30. ayete kadar zikredilen yasaklardır demiştir. i̇bn Abbas radyalanma yine şöyle demiştir. Büyük günahlar 700 kadardır. Ancak bağışlanma varsa büyük günah yoktur. Yani Allah bağışlarsa büyük günah söz konusu değildir. Günahta ısrar varsa da küçük günah yoktur. Yani kimse, bir kimse küçük günah saydığı şeyde de ısrar ediyorsa o büyük günah haline gelir. Muaz bin Enes radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Teala öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde onu yenip yok eden kişiyi kıyamet gününde bütün mahlukatın önünde çağırır ve dilediği huriyi seçip almasını ister. Bunu Ahmet Ebu Davut tirmizi İbn Macayi Beyha Kişav-ı Liman'da Hasan İslâm'da rivayet etmişlerdir. Yani işte öfkeleniyor. Yani öfkesinin gereğini yapacak gücü o Karşıdaki daha kuvvetli. Bu değil. Mesela senin emrin altında olan hanımına öfkelendin, çocuğuna öfkelendin. İstesen döversin, zulmedebilirsin edebilirsin yani. Ama öyle değil. Bunu Allah için yani onu dövmeye, darp etmeye veya öfkesinin gereği olan cezayı yerine getirmeye gücü yettiği halde bundan vazgeçen, bundan affeden kişi işte bu şekilde müjdeleniyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizce rakup kimdir? Buradaki e, rakup kelimesi Arap dilinde çocuğu yaşamayan kimse demektir. Hadisin anlamı e, evladının ölümüyle mahzun olan rakup olarak kimi görürsünüz demektir. Evladı ölmüş, bundan dolayı hüzünlü olan kimse olarak. Hatta burada kastedilen hayatında hiçbir çocuğu ölmeyen bu musibete sabrın sevabını tatmayan kimse demektir. Yani böyle rakup diye e, yani çocuğu yaşamayan kimse veya çocuğu olmayan kimse, buna katlanan kimse. Böyle kim kimi görürsünüz? Resul, e, çocuğu olmayan kimsedir dediler. Onlar da rakup diye. Çocuğu olmuyor. Bundan dolayı buna sabrediyor bu manada. Allah Resulü buyurdu ki hayır rakup o değildir. Asıl rakup odur ki kendisi önce Rabbine kavuşur da hiçbir çocuğu ondan önce ölmez yani bir eksiklik ya bu eksiklik gibi değerlendiriliyor ya çocuğun olmaması yani ona verilecek nimette bir eksiklik gibi asıl yani mahrum olan budur Hep, bütün çocuklarından kendisi önce ölmüş yani evlat acısı tatmamış böyle bir şey asıl rakup budur peki size göre pehlivan kimdir dedik ki yenilmeyen kimsedir yani sırtı yere gelmeyen kimsedir buyurdu ki hayır öyle değil asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Yani gücü yetti halde bu öfkesin gereğini yerine getirmeye mani olan. Yani sövecek, hakaret edecek ama öfkesi bunu gerektiriyor. Öfkesine hakim oluyor ve susuyor. Zulm olan bir söz veya fiilde bulunmuyor. İşte asıl pehlivan budur. Asıl pehlivan nefsini yenen kimsedir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hureyri Radyalan'ta gelen rivayette güçlü rakibini yenen değildir. Asıl güçlü öfke anında nefsine hakim olandır. Bu da Bukhari ve Müslümin rivayetidir. Ebu Ureğir şöyle anlatıyor. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana kısa ve özlü bir şey söyle ki hatırımla tutabileyim dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam kızma buyurdu. Yani öfkelenme. Bu kimse bu sorusunu birkaç kez tekrarladı. Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam her seferinde kızma. Yani öfkelenme buyurdu. Bunu Bukhari ve Tirmizi rivayet etmiştir. Yani burada öfkelenme, la tagdab ifadesi. Yani bu beşeri bir gayrızadır. İnsanı öfkelendiren şeyler insan tabiatı gereği öfkelendirir insanı. Burada kastelilen o öfkenin gereği olarak Allah'a isyan olan herhangi bir şey yapma. O öfkenin gereğini yerine getirme demektir. Yoksa e, hiç kızmamak insanın beşer tabiatına aykırıdır. Ebu Zer Radyalan'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biri öfkelenirse ayaktaysa otursun. Öfkesi geçmezse yatsın. Bunu Ebu Davud sayısnatla rivayet etmiştir. i̇bn Ömer radiyalanmadan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul Allah katında Allah Teala'nın çini gözeterek yuttuğu öfkesinden daha fazla bir şey yudumlamaz. Bunu da Ahmet El-Muhtare'de Zeya'l-Makdis'i İbn-i Mace ve tefsirinde taberi sayısnatla rivayet etmişlerdir. E, halk arasında yaygın olan alem İbn-i Macide miydi o rivayet? İşte öfke şeytanlandır, Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. O halde biriniz öfkelendiği zaman abdest alarak onu söndürsün. Bu şekilde gelen rivayet ise zayıftır. 38. ayet Onlar ki Rablerinin çağrısını kabul ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. İşleri de aralarında şuura iledir. Rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Suriye ismini veren ayet budur. Yani meşvedet, şura, istişare manasında. Hasan el-Basri dedi ki, bir topluluk işlerinde istişare ettikleri sürece mutlaka doğru yolu bulur ve en uygun olanı yaparlar. Sonra bu ayeti okudu. Ebu Mesud radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisiyle istişare edilen kişi güvenilir olmalıdır. Bunu Ahmet i̇bn Mace darimi rivayet etmiştir. Ebu R. radiyalanit'ten aynısını Ebu Davud Tirmizi İbn-i Hakim, Ümmü Seleme radiyalanma anha'dan Tirmizi i̇bn Zübeyr Zübeyir radyalanmadan ziyal maktisi <gülüyor> rivayet etmişlerdir ayrıca en lafıza. Yani el müsteşaru muhtemen. Yani istişare edeceğin konuda bilgi sahibi olan ve o konuda güvenilir olan kimselerle istişare edilir. Her önüne gelenle istişare edilmez. Ehliyle istişare edilir. Hangi konuda e, danışacaksan o işin ehliyle istişare etmek gerekir. İstişare böyle e, teşvik edilmiştir. Yani bu istişarede demek ki Allah Azze ve Celle'nin bir bereketi var. Yani Allah Azze ve Celle doğru olanı o sayede, o istişare sayesinde e, ilham edecektir. 39. Yine bu iman edenlerin vasıfları. Onlar ki haklarına tecavüz edildiği zaman yardımlaşırlar. Birbirlerine yardım ederler. Sütli dedi ki kendilerine taşkınlık yapanlara karşı haddi aşmadan yardımlaşırlar. 40. Bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse artık onun necri Allah'a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri sevmez. Sütli Raymollah bu ayet hakkında şöyle demiştir. <gülüyor> Biri sana sövdüğü zaman haddi aşmadan sana sövdüğü kadarla sen de ona söv. Yani bir kimse sana sövdüğü zaman haddi aşmadan sen de ona söyleyebilirsin yani ayet, kötülüğün cezası misli kadar kötülüktür. Ondan daha fazlasını yaparsan, bu sefer sen zulmetmiş olursun. Ama affedersen, onu da yapmasan bu daha faziletlidir. İbn-i Nüceh dedi ki, kötülüğün cezası olan kötülük, biri diğerine Allah seni rezil, rezil etsin dediği zaman, diğerinin de ona sadece Allah seni de rezil etsin demesidir. Yani bu konuda hatırlarsınız bu selam meselesinde, Yahudiler essâmu aleyküm dediklerinde, Ayşe radıyallahu anh bunu işliyor. Allah'ın laneti de, gazabı da, öfkesi de, işte azabı da sizin üzeriniz olsun diye böyle zincirleme, eklemeler yapıyor. Allah Resulü onu engelliyor. Diyor ki, e, Allah Resulü duymadın mı ne dedi? Peki sen benim ne dediğimi duymadın mı? Ben ve aleyküm dedim. Onların söylediğinin aynısı. Onlara gitti zaten. Yani burada hatta aşmaktan engelliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ebu Rerya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulme uğrayan taraf hatta aşmadığı sürece Karşılıklı sövmede günah bunu ilk başlatan kişilendir. Mesela ilk başlattı. Sen ona karşılık olarak o söydü. Sen de ona aynısıyla sövdün. Bundan dolayı sana bir günah yok. İlk başlatanındır. Ama hatta aşarsam cevap verirken hatta aşarsan o senin anana söydü. Sen onun bir de babasına sövdün. Soyuna sövdün. Hatta açtın. Bunun gibi. Burada hatta aşma vardır. Böyle bir şey olmadığı sürece yani aynıyla misliyle karşılık verdiğinde e, karışık verene günah yoktur. Ebu Hureyir adamın biri Ebû Bekir Radyalan'a dil uzattı. Orada oturan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da şaşırmış bir şekilde duruma tevessüm ediyordu. Adam ileriye gidince, yani bu dil uzatma konusunda ileri gidince, Ebû Bekir Radyalan bazı sözlerini adama aynen iade etti. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam öfkeyle kalkıp oradan ayrıldı. Halbuki buna hakkı var değil mi? Ebû Bekir Radyalan misliyle karşılık veriyor. Allah Resulü oradan ayrılıyor öfkeyle. Ebu Bekir Radyalanta peşinden gitti ve elan Resulü, sen otururken adam bana dil uzatıyordu ama bazı sözlerine aynıyla karşılık verdiğimde kızdın ve kalkıp gittin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanında senin yerine adama ce cevap veren bir melek vardı. Sen ona cevap verince de şeytan geldi. Şeytanla aynı yerde de duracak değildim. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Evvekir, üç şeyin gerçekleşmesi haktır. Kul kendisine bir haksızlık yapıldığı zaman şayet karşısındakini Allah için affederse, demek Allah Resulün bu tavrı daha fazletlisine teşvik içindi, eğer affederse Allah için, Allah Teala bu kulu yardımıyla mutlaka aziz kılar. Sen cevap verirsen meseleyi sen üstlenmiş olursun. Yani biri sana zulmetti, ona karşılığı misliyle verebilirsin. Bu işi sen üstlenmiş olursun. Ama affedersen o işi Allah senin yerine yapacak. Kişi başkalarına yardım etmek amacıyla bir infak kapısı açtığı zaman buna karşılık Allah Teala onu daha da zengin kılar. Yani Allah yolunda infak etmek kişiyi fakirleştirmez. Bilakis onun daha çok bereket görmesi zenginlik kazanmasına bir vesiledir esasında. Malı çoğaltmak için dilenme kapısını açan kişiyi de Allah Teala daha da fakirleştirir. İnsanlara el açmak, isteklerde bulunmak da, yani gözlük, tamahkarlık da ancak kişinin fakirliğini artırır. Evet, bunu Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, hatip Bağdadi, El Esma'l-Müperme'de, Beyhaki, Hasen İstad'da rivayet etmişler, Elbani Essay'a da e, Hasen olduğunu söylemiştir. Evet, konu tamamlansın diye şu başlığı da, 40. 41. ayeti de bahsetmiştir de okuyalım. Kim de zulme uğradıktan sonra intikamını alırsa artık onlar için aleyhlerine bir yol yoktur. Katade dedi ki bu durum cinayet veya yaralama konularında olur. Ancak biri sana zulmetti zaman sen ona zulmetme. Biri sana ahlaksızlık yaptığı zaman sen ona ahlaksızlık yapma. Biri sana ihanet ettiği zaman sen de ona ihanet etme. Zira mümin her zaman güvenilir ve hoşgörülüdür. İhanet ve aldatma da facir kişilerin işidir. Ve 42. Ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık gösterenler aleyhine yol vardır. İşte bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse Şura Suresi 43. ayetiyle sabretmek ve başlamak hakkındaki bu ayette sonraki derste devam edeceğiz. İnşallah kısa bir bölüm kaldı Şura Suresi'nden onu tamamlayacağız. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah tevhîdeke lâ ve estağfiruke ve etûb